Elhamdülillâhillezî hedâna lihâdâ ve mâ kûnnal nehtediyel eulâ en hedâna allâh ve mâ tevfîn qîvâ ac-sâmi illâ billâh leqâd jââetu râsulü rabbina hak sallu ala râsulünâ Muhammed. Allahum'a salli alâ salli alâ salli alâ salli alâ Muhammed. Allahum'a salli قل اللهم لا شريك لك ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضا سخية ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم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 Geçen hafta dediler, burada Darüşşe duvarı yıkıldı. Ee, biz de bir şey anlamadık. Yani ambulanslar, bunlar seslerden de bir şey anlamadık. Yani ertesi gün anlayabildik. Fakat duyduğumuza göre yani buradan bir kardeşimiz cemaatte 18 yaşındaymış. O da oradan arabasına binerken orada vefat etti. Yani duvarın altına kaldı diye öyle haber aldık Allah rahmet eylesin kabrin nur eylesin burada onu hazır eylesin Amin. madem buradan çıkıp da öldü bu son amel çok mühim itibar nereyedir lil sonadır 40 sene 50 sene devam edersin sonunda bir nefse uyarsın atlatırsın raydan ölümde gelir o vaziyette bulur yani bütün evvelce yaptıkların boşa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 hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor da ona göre bir birbirine dalmıyor plan yapmıyor öbür türlü ne yapacak efendim bu ölürse şu varis olmasın bu şu olmasın onun nasıl ayağını kaydırırım bundan nasıl bu mirası ka kapatırım ne olaylar yani Mevla bu işi gizledi gizledi çünüş 18 yaşında adamın ölecek ihtimali yokken ya hastalığı da yok ne bilecek adam orada o duvar Topraklar yığmışlar oraya. On sonra bu kadar yağmurda yağınca patladı. Fakat bir dakikayla yani bir, bir, birkaç saniyeyle adam buradan sohbetten çıkıp da tam arabaya binerken o anda patlamaları falan. Yani iki kişi kaldı orada altında. Şu, bu şimdi ecel değil de nedir? Kader değil de nedir? Bu rastgele bir şey midir? Şimdi her ellerimizin başına gelebilir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 ziadesiyle o sıra, bir çok karan var. İnsanı kafir edecek lafızlar hep bu konuşmanın neticesidir. Bir cahilliğin lüzumu yok. Yani zor iş. Sahabeden bile birisi yani Bedir muharebesinde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafında Haşim oğulları da gelmiş. Dedi Haşim oğullarını öldürmeyin yani esir alın da. Öldürmeyin kendi akrabaları ya.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 Şeyhine karşı, mürşidine karşı, alime karşı, evliyaya karşı bir laf edersin yani. Bir laf edersin. Çene bu, durmuyor. Ondan sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey demedi ona. Yüzlemezdi yani. Sonra Hazreti Ömer'i çağırdı. Ya baba Hafz dedi ona. Hafz'ın babası diye. <gülüyor> Kızının adı idi. Künye taktı ona. O zamana kadar dedi, bana hiç künye takmamıştı. O gün o künyeyi taktı bana. Buyur ya Rasulullah dedi bu felanca böyle dedi dedi amcamın dedi sonra abbas zaten müslüman oldu büyük bir yol amcamın yüzüne kılıç vurulur mu dedi yani amcam bana düşman değil ki dedi falan bu da böyle laf etti falan Allah hiç astı astı kesti kesti krallık yapmıyor ki Hazreti Ömer de mübarek bu da münafık mı oldu ne yahu dedi çık çekti kılıç öldüreyim isterdim ya ne mübarek adam dedi dur ya dedi bir şey demeyim sana bir sen ne? müslüman zat fakat o zat sonra ne diyor biliyor musun? Bu sözden diyor korka korka korka korka yaşadım ama hep bu sözden korkuyorum başıma bir bela açacak benim. Münafık değil mübarek bir sahabi. Ama diyor dedim ki ya Rabbi beni bir harpte şehit et de bu sözü ancak şehitlik temizler. Yani bir laf çıkar ağzından şehit olmadan temizlenmez yani. Sonra yemame harbinde şehit oldu da mübarek rahat etti yani adamlar böyle diken üstünde duruyorlar tabi bizde öyle bir hassasiyet yok biz atarız bir laf yani o sonra alimin hakkında konuşuruz evliyanın hakkında konuşuruz sahabi hakkında bile dil uzatanlar var adam ya dün çıktı bir tane deli saçması bir şey ne onun adı bir eli açık adamın adı bu Allah Allah ne ağır konuşmalar zekat kıkta bir değil diyor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 Artık nasıl başladılar bu sahabenin aleyhine konuşmak? Kıyamet yaklaştı. Bu zamanda vaaz, edeyen, vaaz edense de bu sahabenin aleyhinde konuşanlara cevap vermeyenler lanetlik olur diyor hadis-i şerifte. Sahabenin faziletini bilenler diyor eshabın faziletini gizlerseler Allah'ın meleklerin bütün insanların laneti onlara yağsın. Ben o lanetten kurtulmak için sahabe hakkında kim konuşuyor? Hemen cevap veriyorum.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 Benim Alem'e konuşsa bir şey Benim Alem'e de çok orada konuştular dün. Şöyle midir, böyle midir, hocanın şu su var, bu su var, hiçbir şeyim de yok ama böyle uydururlar. Hiç ondan darlanmadım. Hiç darlanmadım. Ama sen Hazreti Osman'a nasıl tersin böyle ya? Radıyallahu anh. Bozuldu. Nasıl bozuldu? Ebu Bekir girdi içeri, Efendimiz toplanmadı. Ömer girdi içeri, toplanmadı. Osman girince toplandı. Dediler niye ya Resulallah? E dedim, emâs sahih min men istahiyâ minül <gülüyor>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 Bugünden günden sonra Osman ne yaparsa yapsın zarar vermez bitti. Garanti almış ya. Bedir ehline ne buyuruldu? İmalu maşidun fekad gafart lefuk. İstediğinizi yapın, peşin afsınız. Ne yaptı kafirlere mektuplar, haber gönderiyordu işte. Ebu Lübabe olayında radıyallahu anh, ayrı bir konu öbür... Sahabide ayrı bir konu Hazreti Ömer kafasını uçuracak. Efendimiz ne buyurdu? O Bedir ehlindendir, dokunamazsın.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 Ama seni beni susturacak sus, kadar bir şeyler biliyor yani. Sizin çoğunuz da konuşamazsınız yani. Şu ayet şu rakam, bu ayet bu rakam. Havvame i̇şte hocanın sözlerini unutmayın. Ayet hadis okuyarak sizi saptıracaklar, cehennemin kapılarında çağıracaklar. Bunlar efendim gihamlar, papazlar olmayacaklar ki. Böyle ayet hadis okuyanlardan olacaklar. Tehlike çok büyük, sardı bacayı. Bu zamanda ehl Sünnet bir kapıyı bulacağın, o kapıyı bırakmayacaksın, yana bele dolanmayacaksın, bakayım şurada ne diyormuş, bakayım şurada ne yapıyormuş, demeyeceksin. Sebat dedim, amel edeceksin. O zaman da inşallah Allah'ın ikramıyla bir şehitlik nasip olur inşallah. Bu kardeşimize ben kıpta ettim. Kıpta ettim, yanında öbür kardeş de mahallenin çocuğuymuş, o da orada. Allah kendilerine rahmet eylesin, için nur eylesin, bir şehadet buyurun. Eşhedü ellâ illallah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 O sene ölmez. Yedi kere okuyacak Aşure günü. Onların hep gününü söyleyeceğim, tarihin inşallah devam edin ilanlara şey. Sen ölmez. Öyle. Aşıya maşıya bir lüzum yok. Onu okudun, aşı olayım mı olmayayım mı? Allah'a güven bitti. Yedi kere okunacak mesela. Şunlar şunlar, Aşure gün çok önemli çünkü. Bir senenin sigortasıdır. Muharrem'in ilk günü başka, onuncu gün Aşure başka. Bunlar inşallah yazacağız, amel edeceğiz tedbirlerimizi alacağız, hem duadan manevi tedbirlerimizi, hem zahiren de tabi bulaşmamak için dikkatli olacağız efendim tedbirlerimizi alacağız Allah'ımıza yalvaracağız, ama e, ölmezse nasıl olacak, eceli geldiyse, eceli gelene diyor, okumak nasip olmayacak bu da böyle bir şey onun için, efendim baba öyle dediğimizde, efendilerin okusa ölmezdi ama tabi okuyamadı, eceli geldi sonra bir gün hat şerif yaptırıyordu, birden bağırdı mübarek İhvan da bir şey anlamadı, ne oldu? Yahu hat Şerif'e geldi dedi, o kardeşimiz ihvan geldi mi? Ölmüş, gelir. Eğer bu cemaatte devam ediyorsa, Hat-ı Şerif'e devam ediyor, zikre devam ediyor, sohbete devam ediyor. Buraların müdavimleri ölseler de gelirler. Biz şimdi burada görmüyoruz. Tevfik abiler de gelebilir, Mikail amcalar da gelebilir. Onlar hiç bırakmamışlardı bizi de. Öyle ne adamlarımız vardı bizim? Ruhlar gelir. Cuma geceleri de izinliler. Ziyaretler hangi gece?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 Yani ömrün kaç sene, kaç ay, kaç cuma gecesi derse geleceksin onun sayısı bellidir. Amma velakin niyetin günü yok. Senin niyetin ben sonsuza kadar yaşasam, sonsuza kadar devam edeceğim. Allah Müslümana niyetine göre veriyor, ameline göre vermiyor. Amel kesilir, niyet kesilmez. İllellezîne âmenû ve âmelû sâlihâti îmânedeb sâlih amel işleyenlere felâ mecrun Tükenmez, ardı arkası kesilmez ecirler var.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 Gökteki mekanların hepsinin makamı bellidir. Ma'am inne illa <gülüyor> lehu makamum malum. Ayet-i kerimede her şeyin makamı bellidir. Onlarda ilerli, geri de yok. Biz oraya geri çıksak da sene zikrinde meşgul olsak yani vazifemizi yaptık. Bu da adam da öldü. Mevlana buruyor. Ya gidip okulumun kabrinin başına duracaksınız. Oraya görevlisiniz şimdi. Niye adam iman ameli sahili işlediği için. Kabrinin başında ne yapacaksınız?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 Malının mülkü, ne? hesabı yok. Efendim yine başka bir şeylerim olursa vermeye başlayacağım. Kimle pazarlık yapıyorsunuz? وَلَا يَمْ لَوْ جَوْفِ adam عَدَمَ اِلَّتْ Adam Ademoğlunun karnını topraktan başka bir şey doldurmaz. Yatar aşağı, efendim toprağı yıkarlar üstüne. Doydum mu? Doydum, tamam. وَتُوْبُ اللّٰهَ لَا مَنْ تَعَبْ Allah tevbe edenin tevbesini yine kabul eder. Bu hırsı bırakmak lazım. Kanaat edeceksin ya. Bak şimdi.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 Allah yardımcılar olsun. Amma velakin Şimdi hamal da kalmadı peki de, bilmiyorum da. Ha buralarda pazarlarda vardı eskiden. Niye biliyor musun? Millette para vardı, küfeyle alıyordu millet. Şimdi zaten adam biçen de küçücük alıyor, onu da elden taşıyor. Herhalde öyle oluyor yani, ben şimdi çıkaramıyorum bir şey. Berbat millet, ne alacak bir şey yok, imkanı yok. 30 liraya pazara çıkıyor, bir küfe dolduramaz ki.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 Ve idamani, fi idam iki katık bir, bir katağa girmiş. Ne olacak? La haceteleyim ama ben de almayayım dedi bunu. E niye? Mağni la, her Ben bunu haram etmiyorum ama ha, sakın haram demeyin. Ve, lakin yekra ol farkı dünya fazladır bu dünyada fazla. Bir süt yeter mesela, bir de balkat içine falan. Yani ince işler. Onun makamı öyle gider. Böyle hesap aladılar, sonra bunun hesabından da dedi uzak kalayım dedi. Bu kainat efendisi. Sallallahu aleyhi ve sellem. tevazu a'li rabbi fice ahval'' ''Her halimde istiyorum Rabbime karşı alçak gönüllü olayım, tevazulu olayım işte, algınlara benzemeyim. ''Feynlemen tevazu a'lna rafa'ullah'' ''Allah için alçaklık gösteren, Allah yükseltir.'' O böyle yaşadı. Onun hali böyleydi. İmam bu Rahimallah Kaside-i Mürtede ne diyor? ورامدت الجبال الشم من ذهب عن نفسه فاراها أيما شم فشد من سقاب نحشه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدمي فلا يصل وسلم دائما نبده على حبيبك خير الخلق كلهم oradan altın olayım diye teklif getiriyorlar. O da harpte, hendekte, muharebede e, karnı o kadar acıkmış ki ağırlık hissetsin diye taş bağlıyor. Taş bağlayınca taş ağırlık veriyor. Karnını tok hissettiriyor. Taş bağlıyor karnına. Ama dağlara da ne gösteriyor? Mürüvvet gösteriyor yani. E, Tevazu gösteriyor diyor. Allah'a karşı böyle olmak lazım. Ne yapayım ben? Tüm dünya altın olsam. Tabi Allah'ın yoluna harcar o. Ona şube yok ama yine ne yaptı? Sıkıntı çekti. Ehl-i Beyti için de istemedi. Allah-u Ali Muhammed'in ku'ta. Ya Rabbi Muhammed'in ailesinin de rızkını diyor, yetecek kadar ver, fazla vermedi. Onun böyle de duası var. Ehl-i Beyt de onun için hep böyle sıkıntılar kendisinden sonra çektiler. Radıyallâhu anhü mecma'yı. Şimdi, kanaat farz. Niye var Çünkü Allah-u Teala'nın taksimi var. Sen inanıyorsan ki bana bunu Allah böldü, dağıttı, bana bunu düşürdü.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 bir de uzun emeller. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, hiç ölmeyecek hesapları. O adamın dinini bozarlar. Ne kadar bozarlar? İki aç kurdu, sürüye salsan o kadar bozamazlar. Çok zararlı. Hırsız. Ama tehlike hepimizde artıyor. Niye artıyor? Yaş ilerledikçe artıyor. Halbuki yaş ilerledikçe hırs azalması gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aksini beyan ediyor. Yeşibu ibni ademe ve yeşibbu fi haslatan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 O zaman yine de ibadeti arttırmak lazım. Şimdi Allah Teala ne burada? Estağfurullah. Nahnu qasamna beynehu ma'işetun fi'l hayati'd dünya. dünya hayatındaki geçimlerini, yiyeceklerini, içeceklerini biz taksim ettik. Ayet bu. Biz bölüştürdük. Peki, velafane ba'dhum fi qabadh Kimini kiminden zenginlik bakımından üstün kıldık?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 Yardımınız, şüğünüz mü? Neden? Şefaat hakları doğacak. Çünkü ahirette devlet kuşu fakirlerine mi konacak? Sabrederlerse, el fukarâus subberu, sabırlı fakirler, hüm cülesâullâhum el Kıyam. allah Teala özel meclis kuracak, oraya öyle bürokrat, mürokrat, başvekil, bilmem ne, değil, sabırlı fakirler alınacak. Ağaymış, kralmış, öyle bakacak.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 cahillik yapmadım. Fakiri hor görüyor, kendini müstahak görüyor. Ve اِذَا مُبْتَلَا رَبُّهُ فَقَدَرْ عَلَيْ Ama Allah ona başka bir imtihanla darlığa müptela etse فَكُولُ <gülüyor> Bu sefer Rabbim beni imtihan ediyor demez. Ne der? Allah beni alçak etmiş zaten der. Halbuki Allah Teala bu ayetlerin tefsirinde Hadis-i Kudsi geçer. Hadis-i Kudsi'de ne buyuruyor? كَلَّا آلٰى اُكْرِمُ مَنْ اَكْرَ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 Fakirin zikri. Allah Teala. Bir bize mizanı dolduruyor ya. Seni aşağı etmiyor ki. Öyle ibadetler koymuş ki Mevla. Fakirler, zenginler çoktan aşar. Kimse ikinciden aşağı etmedi. Yanlış anlamanın lücubu yok. Mademki taksimatı Mevla yaptım buyuruyor. Ne diyor? Şair Efendimiz okurdu bunu. Rızka rıza nüktesi nehnü kasemnadadır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 Öbür türlü yorulursun, yorulursun, yorulursun. Şunu kazanayım, şunu kazanayım, şunu kazanayım. Yardım. Tamam. Çalış ama, yorulma be kardeşim ya. İbadeti bırakma. He, on sonra. <gülüyor> Farzı kaçırıyor, namazı kaçırıyor, cemaati kaçırıyor. Ne kere var bir cemaat kaçırma değer mi? Cemaatle namaz. Bundan dolayı, hadisi kutsi, ne hadisi kutsi? Abdii, ey benim kulum, türihidü evrihidü. Sen bir şey kazanmak istiyorsun,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 Seni diyor, o ulaşmak istediğin işi elde etme yolunda yorarım, yorarım, yorarım, sonra yine benim istediğim olur. E boşuna gitti ya çabalaman. Onun için ne diyor? Rızka rıza nüktesi nehnü kasemnadadır. Kane olan kısmete çekmeye hiç ızdırap. Ne ızdırap çekecek? Bitti. Şimdi bir hadis-i şerif rivati var burada. Abdullah S. Efendi Hazretleri bu. Ben ondan tercüme yaptım.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 Bağırta bağırta efendim. Çocuğun rızkı. Yemeyeceğim diyor. Nasıl yemeyeceksin? Gene be yemeyeceksin. <gülüyor> yazdıysa onu yedirecek. İmkanı yok yememenin. Nereden nereden gelecek? Efendim? Yahu Allah Allah. Afrika'dan bir meyve aldın. Geldim burada havaalanında biri yedi ya. Adamın haberi yok. Geziyor orada ya.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 Rıza olmayınca bereket olmaz. Bak diyor razı gelirsen yarım kilo kıyma sana ne kadar yeteririm. Bereket veririm ve vessaulu geniş ederim. Yani adam 40 metre evde o geniş. İbadet huzuru var adam. Kalkıp bir tecvit kılıyor, bir zikir yapıyor. tara ferah. Elemle cihale gezadırak 10 kere okuyor tamam. Allah açıyor. Öbürü 400 metre ev. Nereye gidecek ya bunu aldım ya. <gülüyor>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 Ya razı gel Allah'a, şu İslam'ı yaşamaya bak, genişliği göreceksiniz. Vallahi bizim öyle yıkman kardeşler var, evinde televizyon da yok. Hiçbir şey seyretmiyor, gazetede eve girdiği yok. Gece erkenden yatar, 10 dediğimi yatağa kon, 3 dediğimi yataktan uç. Kalkar teheccüdüne, zikrine, tarikat dersine. Adamda bir huzur var, bir huzur var. Amerika Başbakanı hiç. <gülüyor> Evi 50 metre, 60 metre, gariban imreniyorum ya. Elleri üfünde adamlar var ya. Allah nazardan muhafaza etsin. Yok değil yani böyle mübarek insanlar var. Ve lem yerdulu. Kim Allah'ın kaderine razı gelmez, kanaat etmez. Lem yubarikulu Ona verilen rızık ne kadar çok da olsa bereketi verilmez. Bereketi verilmeyince de yetmez. Adam 600 lirayla, bin lirayla geçiniyorum.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 Şe duvara tırmandırmayalım. Tabii ki meşru zaruri ihtiyaçlar, istekler, çocuk çocuk bunlar hacetler gölüdür. Kâle rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş bak ne buyurmuş. Allahümme men hebbeni fırzuku'l kifaf. Ya Rabbi beni kim seviyorsa ona yetecek kadar rızık ver. Zenginlik verme diyor. Beni kim seviyorsa ona yetecek kadar. Rızık ver. Sahabeden birisi gel. Ya rasûlullah inni uhubbü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 Resulullah'ı sevmek iman, sevmemek gavurluk. Fe ekfir, malı ve velede. Oğlunu da, çocuğunu da çoğalt, malını da çoğalt. Niye? Belasını çoğalt. Mal evlat ne? Ve'lemû ennemâ emvâlukum ve evladukum fitne. Mallar çocuklar, fitne derler. Fitne ne demek? İmtihan. Çocuklar. Evlâduna fitnetunin âşû. Fetenûnâ ve immâ tuhzenûnâ.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 O niye sağlıklı? Ben niye bu kadar hastayım? Oradan bir fitneleniyor. O zengin, ben niye fakirim? Oradan fitneleniyor. Herkes birbirini günaha sokuyor. Fitneleniyor'nun manası ne demek? Günaha sokuyor. Ama İslam yaşansa bu bela olmaz. Hey gidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Teala'nın biliyorsunuz 104 kitabı var. Bu kitapların birinde şöyle buyuruyor: Yebne Adem, Ey Adem oğlu, Levkaneti Dünya kullu alek, bütün dünya senin olsa. Oldu mu? İki galura nasip oldu? iki de Müslüman'a nasıl oldu? İki galurun biri buktüne sardır, Kudüsü yakıp yıka. Biri de kimdir? Nemrut ibni Kenan. Firavun Mısır bölgesindeydi. Nemrut bütün dünyanın kralıydı. İki Müslüman, birisi Süleyman Aleyhisselam, birisi Zülkarneyn Aleyhisselam, beşincisi Hz. Mehdi olacak inşallah. Şimdi bütün dünya diyelim ki kimin? Nemrud'un. Lemmekûn lekemina illelkûd Bu dünyadan diyor, nasibin ancak yediğin içtiğindir. Geri kalan daha orada duruyor. Deniz oradan duruyor. Gök orada duruyor, yer burada duruyor. Sana fayda veren, içine giren bir şey var mı? Senin beline ayakta tutacak nedir? Yediğini içendir. Onun için hadis şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor: Kulun Adem'e mali mali Adem oldu diyorum. Devamlı malın malın malın malım düşer. Malını koru ma malının peşine. Halbuki vele seleumim malik. Malından onun nasibi nedir? Illama vele selekimim malik. Illama ekelte, fehneite, ebleiste, fe ebleite, evte ceddkte, fe anzayte. Ne demek?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 Geri kalan araba kalır, uçak kalır, gemi kalır, takıların kalır, saatlerin kalır, cep telefonundan kalır, ayakkabıların, elbiselerin. Adam öldü. Hepsini oldu. Nasıl boş bir şey ya? Ama oyalanıyor, oyalanıyor, oyalanıyor. İnsan ne kadar oyalıyor ya. <gülüyor> Dünyanın tümü senin olsa senin hakkın yediğindir. فَاَنَعُوْضِيكَ مِنَ elkut. Ben zaten sana yediğini yazdım, göndereceğim, telaş etme! فَمَا مِنْ دَعْبَذِي فِي Böceklerin rızkı da bana ait yani, balıkların rızkı da bana ait! Onları unutmuyorum, seni mi unutacağım, koca adamsın? Ve حِسَابًا عَلٰى غَيْرِكُ Bak şimdi diyor, sen bana razı ol, ben ne yapacağım? Sana rızkını göndereceğim mi? Göndereceğim, hesabını da başkasına soracağım diyor. Yani nasıl göndereceksin? hiç sorumluluksuz. Mesuliyetsiz gönderirim sana. Yaptı böyle. ki مُحْسِنَ Ben sana iyilik ediyorum, sen anlamıyorsun. Sen benim ibadetimle meşgul ol. Ne buyuruyor hadis-i şerif? Hadis-i kutsi. Çok hadisi kudsi geçti bugün, ne hikmettir ya? Mevla konuşuyor devamlı, Rabbimiz. Ne buyuruyor? يَبْنَ آدَمْ تَفَرَّغْ ibadeti emle يَدَيْكِ غِنَنْ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 kefaret. Ben size hadis okuyorum. İnne menez zunubi ben la yukfiru illa hem fi talab İnsanların öyle günahları olur ki hiçbir ibadet onu sildiremiyor. Ancak geçim derdinde sıkıntı çekip de çalışıp kazanma derdine düşmesi o günahları o eritiyor. Ama farzları vacipleri yerine getirenler hakkındadır. Geri kalan küllün hasardadır. Onun baştan sona zarardadır o. Onun için bu çalışmayın manasına Ama Ama evliyaullah başka Abdülkadir Geylani radıyallahu anh gitmiş çöle, senelerce kılıyor kılıyor kılıyor kılıyor e ne yiyor ne içiyor Allah gönderiyor sen onu anlayabilir misin? anlayamaz sen hatta adam biri getirdi o istemeden önüne rızık şeyleri yiyecekleri koydu hiç istemedi bir şey yok e manevi gelmiş yine yemiyor niye zorla yedirirseler diye bekliyor çünkü Allah ile anlaşmış ya Rabbi. beni sen zorla yedirmeden ben yemeyeceğim falan bunlar ince işler biz bir gün camide otururuz bir gün iki gün içerisinde hemen bakınırız oraya buraya getiren yok mu götüren ulan ne biçim müslümansınız be iki gündür burada namaz kılıyorum da biriniz aç mısınız, sızır soran da yok be hemen dalarız adama yani mübarek git çalış bari de milletinde günahına girmeden şimdi iki gün abdestin tutmuyor adama ne dalıyorsun adam sana bakmakla mükellef mi ya he ama şimdi Hoca'nın hacının da o makamlarda nasibi yok. Öbürünü nereden olacak? Ne yaptı İbrahim nereden adama? Camide ibadet yapıyor. O da diyor ki: "Yahu dedi bir gün iki gündür seni hep burada görüyorum." diyor. "Ta o zaman ya. 1200 1300 sene evvel." "E sen dedi burada bekleme abi. Millet seni yedireceğini. Yani. Öyle mi zannediyorsun böyle?" İbrahim Adem'e laf atıyor. "Yahu sen neresin ya evliyaullah?" Bilmiyor ki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 Yahu dedi sen nasıl hocasın ya, sen Allah'la kulların arasına geçeceğine dedi, bıraksan şu imamlığı daha iyi edersin dedi ya. Niye? Ya Allah rızka söz veriyor, e, ayet var, hadis var, ona güvenmiyorsun, Yahudi iki de söz verdi diye ha tamam diyorsun ya. Yani kıttır kıt. İmanlar bu noktada kıttır. Onun için biz şimdi o denemelere kalkacak mahiyette bir iman makamına sahip değiliz.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 hanımı da yaratan o, yemeği de yaratan o inni vel inse vel cin fîne beyn azîm benim insanlarla cinlerle büyük hesaplaşmam var Allah buyuruyor bu da hadisi kutsidir bugün de böyle gitti hep ben insanlarla cinlerle büyük hesaplaşmaya gireceğim ne soracağım ahluku ve yu'bedu gayri ve ahluku ve üşkeru gayri ben yaratayacağım benden başkalarına tapılacak ben rızıklandıracağım. Benden başkalarına şükredilecek. Ben bunu yedirmem Allah buyuruyor. Ben bunun hesabını bırakmam adam da. Ben bunun hesabını bırakmam. Ya ye iç afiyet olsun bir şey demiyorlar. Ya bismillah de ya. Allah'ın adına. Sonunda elhamdülillah de. Bir de yediğin içtiğinde sevap yazılıyor. Lokmana sevap yazılıyor. Hanımından cinsel birleştin cennette köşke buluyor.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 Bunlarda da huzuru kalp yok. Bunlarda derken ben de içindeyim yani. Ne demek? Ya namaza başlıyor, bitiriyor, bir kere Allah'ı düşünmüyor ya. Bu da ayrı bir dert. En büyük de o. Onun da tarikat çözer işte. Zikre devam, devam, devam. İşte kalbe yükleme yapacağını, yükleme, yükleme program yükleyeceksin yani ki kalp de işi otomatiğe alsın, artık zikre takılsın. Ondan sonra gaflet gelemesin yani. Artık o adam gülse de, konuşsa da, yesede içse de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 Boşta malaya yani de yaşayan kullarımdan yüz çeviririm Allah buyuruyor. Şimdi bu dersler bizi ikaz ediyor, uyarıyor. Bu abdestle baya namaz kılarız inşallah. Bu benzinle baya yol gideriz inşallah. Bu sohbetler bizi iki de bir teşvik ediyor. Allah Teala Hazretlerine sığındık. Allah'a mamelen eyle. <gülüyor> Amin. Şimdi evet kardeşlerimiz hemen dua yapıyoruz. Dua sizin alacağınızdır.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 Uzatmamakta da ne var? Teşvik var. Şimdi deccal sohbeti çıktı. Bunu ilan ettik. Size tekrar gösteriyoruz. Bu yedi tane sohbettir. Hepsi burada yapılmış. Dokuz saattir. Bu herhalde görüntülüdür. Bu da sırf sestir. Bunlar arabalarda da oluyor. Bu ikisini de beraber hazırlamışlardır. Burada efendim neler var? Deccal yaşıyor mu? Yaşıyor. Nerede yaşıyor? Şu anda sağ. Çıkış yeri. Nerede çıkacak? Korunma yolları. Şimdi çıktı ne yapacağız? Deccal'ın özellikleri. Yani mesela burada niye böyle yazıyor KFR? Anlında bu harfler yazacak. KFR. Bu iki an. Herkes okuyacak herkes. Bu böyle. Ondan sonra efendim nasıl çıkacak çıkış şekli? Uyanların durumu ne olacak?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 Efendim öyle beş, dört, beş şey değil. Bunlar niye böyle yapıyoruz? Hep sizi düşünüyoruz ki yani 20 lira 25 liralar zor. 10 lira bile zor bu zamanda. Veremiyor adam. 10 lirayla pazar yapıyor ya garipdir insanlar. Ama bu işlerin de yürümesi lazım. Bu hizmet nasıl yürüyecek? Bunlar çoğalsın, basılsın, Dağıtalım inşallah. İnsanlar dinlesinler inşallah. Sizi de Allah neslinizi de kıyamete kadar Deccal'dan muhafaza eylesin. Siz Resulullah'ın sünnetini duyurun Şimdi Deccal inkar ediliyor İlahiyatçı hocalar inkar ediyor Deccal televizyondur, internettir Bilmiyorum diye teviller yaparak Deccal'ı, Resulullah'ın buyurduğu Bütün hadisleri inkar ediyorlar Deccal'ın eşeğinin iki kulağın arası ne kadar? He? Kırkarşı Adam şimdi Bu olur mu ya? Ne olacak o zaman? İnkar ediyor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 Onun yapacağı, o harikulade hokka bazlıkları gören bu milletten kaç kişi Müslüman kalır? Tehlike çok büyük. Ama sen yetişemezsin. Çoluk çocuğun geliyor işte, bunlar yaklaştı yani. E biz bu şuurları aktaralım, aktaralım. En büyük ilim aktarma yoluyladır. On üçündür ki inşallah bu CD'den çok istifade edersiniz. Başta Sünnet'e niyet edin. Efendimizin Sünnetini diri tutma niyet edin. İnkarcılara karşı ispata niyet edin. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği vazifeyi ihyaya niyet edin. Allah Teala Habibine bağışlasın. Sallallahu Allah sahiplerinden esin. bu yolu. Şimdi bir dua soruyorlar sorduğunuz bana da ben de onu bir kitapta yazmadım demiştim. Sonra mer yazmışım. Onu da söyleyeyim de bir mecliste oturdunuz. Laga luga ettiniz. Ha ha hihi. Bu oluyor yani. Kaçınılmaz bu. Yani karışık oldu bu meclis.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 Bunda zaten Efendimizin bütün tevazu anlatılıyor. Burada 55. sayfaymış. Bunu ben duyurmuş olayım. Sonra yine onu durum ederim. Cebrail Aleyhisselam geldi. Resulullah Efendimiz e buyurdu ki bir kimse bir yerde oturursa biraz ileri geri konuşursa karışık işler yani konuşurken kaçıyor dedi o Bir şeyler bir şeyler. Bu konuşmaların neticesinde kalkarken ne diyecek? Sübhaneke Allah'a ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente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 Bunlar bizi toplanır, birikir, ocağımızı batırır bunlar. Bunları sildirelim tek tek. İnşallah. Bu da ahlak kitabında. Arifan dergisi de hizmetleriniz Onu da diyorum 5 olsun buraya mahsus. Niye 5 olsun? Birkaç tane alanlar oluyor. Sürüm olsun, şey olsun, Düz olsun da insanlar okusun, istifade etsinler inşallah. Ne ilimler var, ne ilimler var. Ben onları Anlatmakla bitiremem. Bir kitap kadar ilimler var. Sonundaki duayı aman unutmayın. Orada o ise bak okudum ben. Kaç kişi okudunuz şimdi? Kaç kişi okudunuz? Çok az. Nasıl başınıza bir bela gelse, zır, zır ağlayacaksınız. Ben ne yapayım? Bak derginin sonunda yazdık onu. Ne diyor? Malına da, canına da bir musibet gelmez. Ebu Terdaya dediler, evin yandı dedi, yanmadı. Niye? Allah bana bunu yapmaz diyor. Ya ne karantin var senin? Ben Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. O yalan söylemez. Allahümün tarabbi diye başlıyor. Seydül istiğfar değil, ilerisi değişiyor. Bunu diyor, sabah okusa akşama kadar, akşam okusa sabah kadar. Hiçbir bela vurmaz. Ama manayı düşünerek. Manasını da yazmışız. Hocam ben Arapça okuyamıyorum. O zaman namaz dışında Türkçe'de caiz. Manasını okuyun. Türkçe manasını. En son sayfada herhalde. Bundan sonra her ay böyle dualar, hiç kitapta olmayanlardan da, kitapta var, benim yazdıklarımda olmayanlardan da yazacağız. Ta ki birbirine faydamız olsun. Hele ki şu Muharrem'e o kadar üzülüyordum ki. Geçen seneler ben okuyordum. Bir sene ölmez. İşte bu önümüzdeki ayda onu yazıyorum ki. E çünkü kitap çıkarmak zor. Canım çıkıyor. Şimdi Mehdi kitabıyla uğraşıyorum bak. Kolay bir şey değil. 200-300 sayfa ben onları tek tek inceliyorum. Onun için bu kitaplar çıkmasa da her ay bu ay şunu okunacak diye yazacağız inşallah. Böylece siz istifade edeceksiniz. Allah Teala ahirete gitmeden yükümüzü tuttursun inşallah zayi olmaktan muhafaza eylesin amin subhanen rabbil aliyyil aleyhil vah bilhamdülillâ rabbil alemin ussalatu usselam ala seyyidil mursaline muhammedin ve alâli ve sahibi ecbaîn allâhu mennâ selüke el-cenneh ne'ûzibike minen nâr allâhu mennâ neselüke ridâke vel-cenneh ne'ûzibike mşe khattike vel-nâr allâhu mennâ selüke el-cenneh ve ma qarrab eylehâ min kablim ve amel ve ne'ûzibike minen nâr Allah'ım ne dua edelim sabahlara kadar edecek dua var derdimiz çok isteğimiz çok ama ne istiyoruz Allahümme inne Muhammed sallallahu aleyhi peygamberin neler istediğise hepsini toptan istiyoruz Mubarek yani. <gülüyor> mübarek geceler <gülüyor> ene'udü Muhammed sallallahu taala habibin nelerden sana sığındı yani ben bunların çoğunu görmüşüm belki ama bir kısmını ben de daha görmemiş oldum. Çok sığınma var. Kötü komşudan sığınıyor, insan efendim, suyundan sığınıyor, kendi şerrinden sığınıyor, nefsin şerrinden sığınıyor, komşunun şerrinden sığınıyor, sığınıyor, sığınıyor, selden sığınıyor, yangından göçük altında kalmaktan akrep sokmasından sığınıyor, sığınıyor. Binlerce sığınma var istihaze. Ama burada Efendimiz dedi ki siz bunları beceremiyorsanız benim sığındıklarımdan sığının, toptan sığınmış olursunuz. Onuncu bu duayı hep yapmadan çıkmıyoruz. Ya Rabbi, Habibinin sana sığındıklarından sana sığınıyoruz. Amin. Sen muhafaza ile Ve alek elbala, la ve la a'zim. Amin ya Rabbi. Bu cemaat amini boşa gitmez. Bu cemaat reddolmaz. olmaz. Allah mnaselü kemin el kullihi, agilihi ve agilihi. Ma alim namin ve ma lem n'alam. Na أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم اللهم ما اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهَيئ لنا من اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة güzel eyle ve cirna min huzdunya Dünyanın rezilliğinden, ahiretin azabından muhafaza eyle amin. Buna devam eden diyor, ne dünyada ne ahiret, hiç başına bir bela gelmeden ölür diyor. Buna, hiç olmazsa Cuma geceleri yapalım ya, siz de amin diyorsa hep ortak olalım ya, niye toplandık alacağımızı alalım ya, karımıza bakalım ya. Bu Bir dua ile insan kurtarır ya, bu aminler burça gitmez. Hadiste söz vardır, birisi dua etse öbürleri amin dese, o cemaat reddolmaz. Sen bize reddeyleme ya Rabbi. Hayır. Maddi manevi haçetlerimizi gör ya Rabbi. Hayır. Müşkillerimizi hallu asan eyle. Hayır. Sıkıntılarımızı ferah et eyle. Hayır. Hastalarımızın hepimize şifalar ver yani Bizden evvel ölenlere rahmetle eyle, kabirle, nur eyle. Hayır. Komşumuz vasıt Fırat kardeş, bizim de komşumuz oluyor. Vefat etmiş. Ruhuna <gülüyor> bir kelime şehadet buyurun. Hayır. Eşhedü en la ilahe illallah eşhaden bu şahitleri kabul eleyip cevaplarını dağlar emsali rahmetler suretinde şu saatte kabirlerine ishal eyleyip Ya Rabbi acabların deforu eyleyip kabirlerini cennet bahçelerine tevhil eyle ya Rabbi. Amin. Hem o göçük altında ölen kardeşlerimiz, hem bu vasıfe efendi kardeşimiz, hem bütün bu cemaatin geçiken dervişi için el Fatiha. Allah